et toy menzen bikemel lazım bele unutma bunun manası şu günaha tövbe eden ama hakkıyla hakkıyla manası yani bir hayvanın sadık o sütü tekrar ömedince veremediğimiz gibi yapılan tövbe bir daha bir daha yapmamak üzere niyet etmek lazımdır ne günah olursa olsun Cenab-ı Hak günaha tövbe edeni Allah affeder. o günahı yapmamış gibidir o veかれ nebi aleyhi salatu vesselam et toy menzen bikemel lazım bele tayip tövbe eden